salınlarını azaltma ya da durdurma hedeflerini kabul ettiler. Bazıları emisyonların belli oranda arttırma izni alırken bazıları da ciddi oranda kesintiye gitmek zorundaydı. Ortalama hedef 2012'deki oranın 1990'a oranla %5 kesintiye ulaşabilmekte. Ancak çıkan tabloya baktığımızda salınların toplam oranı Kyoto protokolüne taraf olmuş ülkelerde azalmış durumda ve başarı oranı başarısız olan ülkelere kıyasla